fâilâtün fâilâtün fâilün diye edebiyat dersinde ya eyvah gene mi şunu acaba bunun mezni neydi dediğimiz divan edebiyatı aslında ondan ibaret olmadığını yani. İşin aşk tarafını muhabbet tarafını konuşalım diye birlikteyiz. Divan edebiyatında hocam şimdi liseden biliyorum. Biz fâilâtün fâilâtün fâilât açık hece kapalı hece o orada bu burada hakikaten kafa karışıyor. Tabii ne yani? abi şu fâilâtün fâilâtün fâilât fâilün sözün, sözün dengesi sözün dengesi Akrabanın akrabaya akrab etmez ettiğin fâilâtın, fâilâtın, fâilâtın, fâilûl. Geçiniz hecelerin isimlerini. randirandan randirandan randirandan randiran Rand-ı Rand-an, Rand-ı Rand-an, Rand-ı Sanman talebi devleti cahitmeye geldik. Biz âleme bir yâr için geldik. Rand-an dedi, randandidi. Şebil gel da yemin ne bilir müptelayı gramazor kim geceler kaçsa at değil bir kaç değil beş, on, 50 milyon aç bizim efailün mefailün mefailün Evet, ha, şimdi <gülüyor> öyle ya kimsesiz hiç kimse yok her kimsenin var kimsesi kimsesiz kaldım medet Ey kimsesizler kimsesi. Buradaki eyi çıkarın ahenk bozulur. hal keçin ama o teber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi endianda uyumuyor mu? Yahut göz neden zevk alıyor? İşte güzelden, yeşilden, kırmızıdan, sarıdan renkten zevk alıyor. E kulak da sesin ahenginden zevk alıyor. Veznin öğrenmesi öğrenilmesi 10 dakikayı aşmaz. Tiridat tat tiridat tat tiridat tat tiridat kimi Hindu kimi yamyam yam, kimi bilmem ne bela <gülüyor> feilatun feilatun feilatun feilun tiridat şey tat tiridat tat tiridat şimdi, şimdi biz randırandanı çözmeden bir ikincisi tiridat tat bir ikincisi tiridat çıktı bu da ikincisi böyle Kırk. kaç tane var 30 40 kadar var fakat üç vezine aşina olan divan şerinin yüzde 80 vezini ayak sesinden tanır. en meşhurları hangileri feilatun feilatun feilatun feilun fe bir ...fâilâtun fâilâtun fâilâtun fâilâtun fâilîn. İki. ...mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün mefâilîn. Mef'ûlü fâilâtü Dört bir biraz karışık. Ama o şiir içinde kendini gösterir. Yani... Onun da bir ritmi var mı karışık olarak? Var. Randan dedi, randan dedi, randan dedi, randan. <gülüyor> <gülüyor> randan dedi, randan dedi, randan dedi, randan. ...kibi murdar rakîb ölmezse... Sultan Fatih. Joanel'dan gider. Ya reçen ran randan rand. aynı şey, aynı iş, mevzu işte. Mu? Elbette Ben muyuz o zaman? Elbette sen kaptın işi. Böyle bir anlatım var mı normalde? Bu sizin bu böyle bir kuruş. bu şeyi arttın bir şey adam yokluğunda ahir zaman işte bize kaldı bu yani çok sevdiğiniz dört Mısra'yı gözleriniz parlayarak çocukların huzurunda okuyun Boş verin tekniğini veznini falan şöyle demiş mi adamın bir hoşuma gider Şimdi yanınızdakilere gemi yapmayı öğretmekle vakit kaybetmeyin uzak denizlerin aşkını aşılayın onlara donanma kurarlar çocuklara şiirin zevkini ver kardeşim bırak tekniğini ya bırak Allah'ını seversen yani sınıfa gir Gözlerin dolu dolu veya ışıl ışıl neyse aldığın haz o hazzı paylaşarak dört mısra oku ders bitsin dinleyenlere de dinledikleri için geçer puanı ver tamam ya başka bir şey. Gelmiyor. Zevkini almayan zevkini verebilir. Aa, işte soru orada o. şimdi. Tabii. Yaşamadığımızdan olacak. Kendimiz tatmadığımızdan olacak. Aktaramadık. Ya şiir bir kere nota konumu olur ya ama Şiirden dolayı imtihan ettim. Aldın dört aldın beş aldın. Geç onları ya. Ya bu, bu tutkudur. Hayatın ta kendisidir. Ama bunu yaşamayan, tatmayan nasıl tattırsın? Ben lem yezuk, lem der, Araplar. Tatmayan bilmezlerle. Evet. Bundan haberdar olunca aktarabiliyor. Bir de bana şu soru çok sık sorulur. Biraz önce sizin sözünüz oraya doğru geldi. Anlamadığım halde zevk alıyorum. Niye? Bazıları öyle derler. Ya bende bir hastalık mı var? <gülüyor> <gülüyor> Sebebi şu. ya bu güzellikten haber veriyor. Hublar Meclisi'nden bir haberdir bu güzel. Ve sen cennetlisin. Ana vatanın cennet. Kütük orada kayıtlı. Baban Adem değil mi sen? E nereden geldi? O cennetten. E güzeli sen tanırsın yahu. Senin fıtratın buna müsait zaten. Yok. Biz Türkler tanışırken hep öyle yaparız değil mi? Nerelisin. Cennetliyim ha. <gülüyor> Nereli olacağım ya? Babam an Hazreti Adem Gel, Nabi, bir... Nabi Merhum böyle demiş. Kimdir bizi Meneğliyecek, Bahı Cinan'dan, Nevruzi Peder'dir, gireriz, hane bizimdir. Değilir. Cennet bahçesine gelmişim, kapısına döndü. Demezler tahmin ediyorum diyor. Babamdan Burası dolayı babamızın babamızın <gülüyor> <malı. Oraya gülüyor> bir hastırız. Hocam biz sizin üslubunuzu seviyoruz, anlatışınızı Allah Allah. seviyoruz. Kesin Geçen birlikteydik bir üniversite programında Hı. hocam. Ne desem bir beyt geliyor, ne desem bir beyt geliyor. Döndü mü dedim çocuklar da güldü. Hocam dedim Allah aşkına hani biz bu lisanı tam anlamıyoruz filan ya. Bizi yemiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu beytler hakikaten var diye mi diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Öbürü daha zor. Uydurup söylemek daha zor. Neyse ben. <gülüyor> Hocam durun Fatih'e geleceğiz ama. Şimdi bizim mesleğimiz avukatlık. Evet. Divan Edebiyatı nereden çıktı? Ha bu kadar sen oturacaksın şiir ezberleyeceksin 5000 civarında diyorlar beyit doğru mudur? Doğrudur yani orada ezberinizdeki yok bini geçmez yok. Abartın bak ya. Sevgi nereden geldi? Efendim işte o her beyitler. Mesela şöyle bir örnek yaz. Bir örnek olayla belki anlatılabilir, yani hayatın bütününde bu tutkum devam ettiği kelimelere alakam halen de öyledir. Yabancı bir kelime, Türkçe'ye girmiş işte manası nedir, arkası, makabli nedir filan çağrışımları. Biraz önce mesela Mısra'nın duvar demek olması beni fena halde heyecanlandırdı çünkü bir sürü açılım sağlıyor önümüzde. Bir kelimeyi arıyordum. Yargıtay Karar okuyorum, talebeyim fakültede. Müncer diye bir kelime geçiyor, Müncer. Müncer'in de anlamını bilmiyorum. Bilmediğiniz zaman o kararı iyi anlayamıyorsunuz. E biz Asil Necip, e, Türk milletinin evladı tanımadığımız bir kelimeyle karşılaşınca genellikle tahminle bir anlam yukarıdık. Lügat'a bakma zahmetine Lügat'la aramıza mesafe koymuşuzdur. Ayıp, yani çok ayıp bir şeydir bu. Lügat medeniyetin ölçüsüdür. Lügata ne kadar el uzatıyorsun? Halbuki lügatta pehlivanlık olmaz diye de bizim abi, şeyimiz var. Evet, lügatta pehlivanlık olmaz. He. Hafızana güvenme. Bak, baktım. Müncer ne demek? İşte şu demek, bu demek anlatıyor. Bir halden bir hale dönüşmek, suyun akak bulması filan mana oturdu da. Örnek bir beyit koymuş oraya. Lügat sahibi Mustafa Nihat Özön. Recaizade'den, Mahmut Ekrem'den. Müncer olur mu ya Rab? Bir saat'a bisata. Vahdetgahın da böyle mahzun geçenle yalim. Şimdi azizim, ...elmas gibi parıldıyor orada işte. Yani onu okuduğum zaman belli ki bu çok mühim bir şey. Bu bir vehim belki ama... E, ...Seyyid Fehim Arvazi Hazretleri demiş ki... ...vehim olmasa fehim olmazdı. Evet. Yani... Bir şeye doğru sizi cezbeden, ya çok enteresan diyor. Şimdi tek kelimenin peşindeydik, al sana sekiz tane tanımadığım kelime. <gülüyor> Beyit güzel, okuması zevkli ama anlamı bilmiyorum. <gülüyor> Bilmemekle kapatabilirdim, kapatmadım. İşte mevzu bu, kapatmadım. Sekiz kelimeyi tek tek manalarını buldum. Beyit mana ortaya çıktı. Ya Rabbi bu karanlık. Mahzun, tek O zaman buradan de... hukuk fakültesi öğrencilerine seslenelim. Ola ki bilmediğiniz bir kelimeyle falan karşılaşırsınız. Lugate falan bakayım demeyin. Açın bir bilene sorun. Avukat olursunuz filan yani aksi <gülüyor> halde hayati inanç olmak var işin ucunda. <gülüyor> Acaba bu hücremde geçirdiğim hüzünlü geceler ferah bir sabaha dönüşür mü ya Rabbi diyerek bir dua, bir sızlanış var Recaizade'nin. Şimdi bu örneği niye verdim? Ya 30 yıl olmuş bana mal oldu ama. Peşine düştüğüm için, merak ettiğim, kurcaladığım için öğrenmenin de metodu bu. Siz ararsanız öğrenebiliyorsunuz. Yazılı var diye öğrenirseniz o iğreti bir şey oluyor. Ertesi gün belki dersten geçiyorsunuz ama size sizin olmuyor. Sahiplenemiyorsunuz. Onunla o içselleştiremiyorsunuz. Şu kesinlikle. da yok işte. hocam? Hani ayet var ya, insana çalıştığının karşılığı vardır. Evet. İnsan buna gönül verince, Hadi. gecesini gündüzünü buna has edince, işte Allah da İsa. o bahsedilirken sizin isminizi getiriyor hatır.